Taşın üstündeki ateşin taşı yeterince ısıtmadığını anlayan Stefan, bana ''Gal, biraz daha kuru dal getir.'' diye bağırdı. Onun günahına ortak olmak istemiyordum. Ama ondan korktuğum için hemen koşup kuru dal topladım. Stefan getirdiğim kuru dalları da taşın üstündeki sönmeye yüz tutmuş ateşe attı. Alevler yeniden yükseldi. Alevlerin ince, uzun dilleri yüksekçe ağaçların gövdesine sarıldı bir an. Ben... Ormanı yakacağımızdan korktum. Tam yangın çıkaracağımızı söyleyecektim ki, Stefan bana Gal, çabuk ol, çıkıyor diye bağırdı. Koşup sopama elimi aldım. Bakışlarımı habire, ince dilini çıkarıp çıkarıp geri çekerken kaçış yolu arayan karayılana diktim. Stefan kahkahalar atarak korkmayacaksın Gali, kaçmaya çalışırsa sopanla ateşe doğru it. O zaman göreceksin ne olacak diye söyleniyordu. Birden Taşın altından başını gösteren kara yılanın yanından... ...ondan daha ince, açık kahverengi bir yılan çıktı. Belli ki dışarıdaki ateş çemberinden habersizdi. Kaçmak için bir hamle yaptı ama hemen geri çekilmek zorunda kaldı. Taşın yanına kadar geriledikten sonra olduğu yerde yukarı doğru dikeldi. Yalvarırcasına bize baktı. Dilini çıkararak yardım istedi. Ama acımasız Stefan... Onun yardım isteğine sopasıyla yanıt verdi. Yılan acıyla havada döndü ve Stefan'ın sopasına sarıldı. Stefan da yılanı öldürmek için yılan kadar çevik bir hareketle sopasını kalın ağaçlardan birine vurdu. Sopası kırıldı. Kırılan sopanın bir parçası Stefan'ın elinde kalırken öteki parçası ağaçların arasına düştü. Uzağa düşen parçaya sarılı açık kahverenkli yılan da, Çalılıklar arasında kayboldu. Stefan, kırılan sopasına söylenirken benim elimdeki sopayı aldı. Ben koşarak kendime yeni bir sopa bulmaya gittim. O hala söyleniyordu. Ben sopa bulup yanına geldiğim zaman sıcağa dayanamayan yılan da kurtulmak için hareket etmişti. Stefan çok heyecanlıydı. yılanın o soğuk vücudu titreyerek hareket ediyordu. Stefan gözlerini kırpmadan onu izliyordu yılanın vücudu yanmış otlara dokununca geri çekilmek istedi. Ama dönerken her yerin sıcak olduğunu hissetmiş olacak ki, önce kıvrılıp bir yumak oldu, sonra da bir yay gibi havaya sıçradı. Bu anı bekleyen Stefan, elindeki sopayla öyle bir vuruş vurdu ki, kara yılan dengesini kaybedip sıcak korların içine düştü. Stefan uzun sopasının ucuyla, ...yılanın kuyruğunu bastırdı. Bir anda korların arasından... ...alevler yükseldi. Stefan sevinçle boğazını irtarcasına bağırırken... ...zavallı kara yılan... ...gökyüzünü yalayan bir mavi alev oldu. Mavi alevlere bakan Stefan... ...ağzını yaya yaya... ...ve bilgitçe... ...gali yılanların zehri alevleri... ...öyle mavi yapıyor işte dedi. Sonra da yaptığı iş üzerine... ...konuşmaya başladı. Onun son söylediklerini duymadım. Çünkü Stefan benim için... Bir canavardı. Belki bir gün beni de bu karayılan gibi yakardı. Ondan sonraki günlerde Stefan'ın karayılana yaptıklarını düşündüğüm zamanlar kendimi unuturdum. Bu benim acı çekmeye karşı duyduğum bir tepkiydi. Şimdi de öyle olmuştu. Kendim korkudan acı çektiğim için her şeyi unutmuştum. Bu basit bir unutma değildi. Düşüncelerimin bir boşluğa düşmesi gibi bir şeydi. Bön bön ağaçlara bakarken usum o boşluğu atladı. Yeniden olaylar arasında bir bağlantı kurmaya başladım. Yokuş yukarı koştuğumu hanım sayınca da annemin son söylediklerini duyar gibi oldum. Annem, Gal evden uzaklaşma. Kardeşlerin gelince de köye gittiğimi ve çabuk döneceğimi söyle demişti. Rüzgarın uğultusu Margaret'ı çok rahatsız etmişti. Aniden döndü Anton'a ''Buradan gidelim'' dedi. Anton ona baktı. Olmaz anlamında başını iki yana salladı. Yere bakarak ''Annemin ne söylediğini biliyorsun Margaret'' dedi. Biraz durduktan sonra bu günlerin en tehlikeli günler olduğunu biliyorsun. Birkaç gün dayanmamız gerek. Hepimiz için gerekli bu. Sonra annem ''Bir gün bile dayanamadınız demez mi?'' dedi. Ama Margaret... ...öyle kabullenen biri değildi. ''Kulaklarım patlayacak, bu ultuya dayanamıyorum.'' dedi... ...ve elleriyle kulaklarını kapadı. Kulakları kapalıyken de ''Ne olursa olsun annem yapayalnız, ya ona bir şey olursa?'' diye söylendi. Stefan oturduğu yerde iç çekti. O ince boynunu yana eğdi. Ağaçlara bakarak ''Neden Soprona, Peşte'ye gitmiyoruz, oralarda saklanacak yerler çokmuş, kocaman bir boru çalıyormuş.'' ''Boru sesini duyan herkes koşuyormuş sığınaklara.'' dedi. Konuşması bitince de sessizliğe gömüldü. Sanki biraz önce söylenilenleri o söylememiş gibi. Ben de rüzgarla birlikte çoğalan uğultuyu duymamak için... ...Margaret gibi kulaklarımı kapatıp somurtmaya başladım. Anton biraz da canı sıkılarak hepimizin suskunluğunun ortasına... ''Ben de sizler gibi buradan çıkmak istiyorum ama hiç olmazsa hava biraz kararsın. O zaman eşyalarımızı alır, uğultunun olmadığı bir yere gideriz.'' dedi. Sonra o da bizim gibi sustu. Bizi rahatsız ettiğini anlamış gibi uğultu giderek azaldı. Ağaçları sallayan rüzgarın hızı kesildi. Ağaçların sallanması da durdu. Ormanın iniltisi... Eski masallardaki devin iç geçirip sızlanmasına dönüştü. Sonra bir süre daha ağaçlar bir çocuk gibi sızlandı. En son olarak da rüzgar kapalı bir yerde havası yavaş yavaş boşaltılan balonun içindeki hava gibi frot ederek ormanı terk etti. Kulaklarım biraz dinlenince acıktığımı hissettim. Margaret'ten yiyecek bir şeyler istedim. O da yiyecek sepetinden sadece ekmek çıkarıp verdi. Ekmeği yerken çevremizin karardığının farkına vardım. Ormanı yutan karanlık yavaş yavaş bizi de yutuyordu. Birden üşüdüğümü hissettim. Battaniyeye iyice sarındım. Gecenin soğuk olacağını düşündüm. Aklıma ateş yakmak geldi. Ama annemin sık sık sakın hava kararınca ateş yakmayın, karanlıkta yeriniz çabuk belli olur dediğini anımsadım. Evden kaçtığımıza göre... Burada yerimizi belli etmemiz pek de akıllıca bir şey olmazdı. Annem haklıydı. Yerimizi belli etmemeliydik. Hem yerimizi belli etmeyecektik, hem de Almanca konuşmayacaktık. Çünkü bazen bizimkiler de Alman askerleri gibi konuşup yanıltıyorlarmış. Yanılıp Almanca konuşanları da Almanca asusu diyerek hapse atıyorlarmış. Annem bizden ayrılırken konuşacağı birçok şeyi konuşmamış, alıp kendiyle götürmüştü. Belki de biraz daha konuşsaydı ağlayacaktı. Biliyordum, annemin gözleri ve yüreği dolu oldu mu, söyleyeceklerini yarıda keser, yalnız kalacağı bir yere doğru yürürdü. Yine öyle yapmış ve bizden uzaklaşmıştı. Annemin bizi saklamasının ona göre iki nedeni vardı. Birincisi, Anton'u askere göndermemek, ikincisi de artık göze gelen Margaret'i kapımızın önünden geçen askerlerden kaçırmak. Benimle Stefan'ı da onlara can yoldaşı olarak katıyordu. İkimizin de ne karşı koyma hakkımız vardı ne de öyle bir düşüncemiz. Bazen annemin evde olmadığı zamanlarda yoksulluğumuzu konuşurduk. Kendi kendimize tartışırken hep yoksul kalacağımızı ve böyle yarı ağaç yarı tok yaşayacağımızı söylerdik. O ana kadar ortalıkta görünmeyen annem birden bize yaklaşır. Savaş bitince her şey biter, her şeyi unuturuz. Bunca yoksulluğu bile sonra çalışınca her şeyi yenersiniz diyerek bize güç vermeye çalışırdı. Ben annemin her konuşmasından sonra ona savaşın ne olduğunu ve ne zaman geçeceğini sormak isterdim ama bir türlü buna cesaret edemezdim. Ona soramayınca da Stefan'a yanaşır. Pani savaş nedir diye sorardım. Stefan da beni başından salmak için kısaca askerlerin birbirini öldürmesidir diye yanıtlardım. Ben de böylece fazla bir şey öğrenemezdim. Ne kadar sorumu yinelesem de Stefan daha fazla bir şey bilmediğini söylerdi. Ama ben onun savaş hakkında çok şey bildiğini sanıyordum. Uzun uzun anlatmak istemediği için böyle söylüyordum. O istese daha çok şey anlatırdı. Çünkü o küçükken okula gitmişti. Orada mutlaka öğretmişlerdi. Stefan'ın böyle isteksizce yanıtından sonra canım kimseye soru sormak da istemezdi. Ben de kendi kendime yargılara varır, her şeyin savaş olduğunu düşünürdüm. Yoksulluğumuz da, aç kalmamız da, babamın sürekli asker oluşu da, oyuncaklarımın olmaması da, annemin gece gündüz çalışması da, tarlamızın ekinlerimizi büyütmemesi de savaştı. Belki Stefan'ın susuşu da bir savaştı. Keşke şimdi böyle ormanda saklanacağımıza okulda olsaydık. Öğretmenlerimiz içeri girip bize savaş hakkında sorular sorsaydı. Bizler de ben ben ben ben hayır ben ben ben öğretmenim ben ben ben ben ben ben ben öğretmenim diyerek söz almak istesek ve sorularına en iyi yanıtları vermek için aklımızı koştursaydık. Parmaklarımızı havada gören öğretmenimiz hepimize söz verseydi bizim yanıtlarımız bitince de öğretmenimiz savaşın ne olduğunu bize anlatsaydı. Onun anlattıklarından sonra ben ''Savaş keçilerimizi de öldürdü öğretmenim'' derdim. Keçilerimiz öldükten sonra hiç süt içemedik. Stefan'ın tuzakları da olmasaydı et bile yiyemeyecektik. Ama annem ilk zamanlar Stefan'ın tuzaklarına karşı çıkmıştı. Ama aylarca et yiyemediğimizi görünce kendi söyledi Stefan'a tuzak kurmasını. Ama yine de Stefan'ın ilk getirdiği yaban domuzu yavrusunun etine elini sürmedi. Hatta kesilmeden önce yavruyu kucağına alıp beni severcesine sevdi. Annem babamı özleyip ağladığı zamanlarda beni kucağına alır, o domuz yavrusunu sevdiği gibi severdi. Ben aç olduğum ve annemin duygularını anlayamadığım için ona kızıyor ve bir an önce yavruyu kucağından bırakmasını istiyorum. Uzun bir süre sonra yavruyu yavaşça yere bırakan annem kesildiğini görmemek için içeri girdi. Annem içeri girdi. Annem içeri girer girmez Anton yavruyu kapıp evin arkasındaki bahçeye doğru koştu. Stefan, Margaret ve ben de arkasından koştuk. Anton zavallı yavruyu hızla yere yatırdı, arka ayaklarına bastı ve keskin bıçağı boğazına sürttü. Zavallı yaban domuzu yavrusu önce çığ diye bir ses çıkardı. Sonra da çırpındı bir süre. Anton yavrunun derisini de aynı hızla yüzdü. ''Neredeyse yağlı etleri çiğ çiğ yiyecektik.'' Margaret, bizim aç kurt gibi etlere baktığımızı görünce, ''Pişmeden yenmez.'' dedi. ''Herkesten sabırsız olan bendim. Çünkü hem tuzağın kurulmasına yardımcı olmuştum, hem de yavrunun eve getirilmesine.'' Bir de Stefan, ''Körpe yavrunun eti çok lezzetli olur, insanın damakları arasında erir.'' diyerek, yolda beni iyice iştahlandırmıştı. O günden sonra...